her zamanlikte evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın, razı olacağı amelleri istemeyi hepimize nasip etsin. Ve Allah Azze ve Celle o cennetten müjde verdiği sahabelerin ahlakıyla bizleri de ahlaklandırsın, onların aralarındaki kardeşliği anmak bizleri de nasip etsin. onlardaki şuuru onlardaki amel etme istiyakını Rabbim bir öde versin. Evet. Bugün kardeşlik dersine e, son bölümünü devam ediyoruz. E, aslında geçen hafta bunu istememiz gerekiyordu. Ama ben nasrat hasıl oldu deyip burayı geçmiştim. Fakat üç tane kardeş e, bir terse daha güzel olur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 gelmez. Ben senden barışık içindeyim. Sana bu selamı veriyorsan artık biz de her türlü uyum içindeyiz diye ne yapıyoruz? Söylemiş oluyorsun yani. Görüldüğü gibi bu anlamların birbirleriyle de hep yakın bir ilişkisi vardır. Uzak şeyde ne yapmaz, çağrıştırmaz. Ve aynı kelime Esma-i Esma dediğimiz en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir. Selam da Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Yani birbirimize selamun aleyküm dediğimiz zaman her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak olan Rabbim'in barışı, esenliği, güveni senin üzerine olsun diyerek aynı zamanda da Allah'ın Azze ve Celle'nin güvenindesin diye ne yaparız? Farsıdakine sesleniriz. Daha azlarına göre selam ismi ise kardeşlerim bütün yaratıkları her türlü bozukluktan uzaksan ve onlara selamet veren manasında yüklemişlerdir. Ve tayinattaki her şey Allah'ın koyduğu düzene göre devam etmektedir ki Allah'ın bütün sihirleri bozukluk ve düzensizlikten uzaktır. Ve onun takdirinde ve yaratmasında da kusur olması mümkün değildir. Evet. Demek ki selam hem Allah'ın noksanlıklardan uzak olduğunu hem de ondan kullarına gelen esenliği, güveni ifade ediyor. Ve hepimiz namazın sonunda, selamdan sonra bir şey deriz. Ne deriz? Selam Aleyküm Aleyküm. Selamdan sonra. Allahümmen Allahümme, Allahümme, Allahümme, Allahümme, Allahümme, teşselam ve min teşselam, febârek teyâze ve celâli Evet. Yani Allahümmen teşselam ve min selam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 Selam yollarına ulaştırır. O insanları kendi bilminden karanlıktan aydınlığa çıkarır. Evet. Yani Kur'an-ı-Nebe'e baktığımızda insanların gideceği yeri de yani ahiretteki yerinedir. Allah azze ve celle selam yurdu. Yani cennetin bir adında ne yapar? Selam yurdu olarak zikreder. Yani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 Ben onlar için Allah'tan esenlik diliyorum, barış diliyorum, güven diliyorum. Daha çok cevap alıyorumlar. Ben onların hayrını istiyorum. Diyor. Bunun için yaptığım. Yoksa aklımın gittiğinden değil. Yani akıllı insanlar hayrının artması için çaba ve gayret gösterirler. Akıllı insanlar. Evet. Ve selamda Müslümanların Müslüman üzerinde hakları vardır ki altı hakkından nedir? Birisidir. Ve sohbete başlarken de zikrettiğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size diyor bir kelime öğreteyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Yayın diyor. Yani selam varsa kardeşlik var. Kardeşlik varsa cennet de var. İman da var. Selam yoksa yolda görse şimdi Ramazan beni. Ben namazanın gözüne baka baka selam verme ben gelsem. Ramazan bir daha ben yüzüme bakar mı?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 konuşamasak bile, anlaşamasak bile İspanyolu geldi, Almanı geldi, İngiliz'i geldi. Tek ortak bir şeyimiz vardı. Neydi? Selamun Aleyküm. Hatta diye bu Bekir vardı. Allah'ın temizine rivayetine artışın. Selam, selam ver. verdiği zaman Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Selam verirken de tam verirdi. Yani hiç yarım almadı. Bir zaten anladığımız tek bir oydu. Başka bir şey yok. Yani. Hatırlarsanız onu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 selamette olasın, benden salim ol, benden sana zarar gelmez demiş olursun. Doğru mu? Evet. Amelde böyle mi? Şimdi dedi. İnşallah. Evet. Böylece müminler arası dostluk, güven ve karşılıklı iyi niyette ne yapar? Gerçekleşmiş olur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 sıkıştırıp onlar selam versin diyor. Yani önce siz ne yapmayın? Başlamayın. Diyor. Ama e, Müslüman veya Hristiyan kafir olduğu bilinmiyor Mesela şu yaşamış olduğunuz toplumda tanıdığına tanımadığına selam ver. Bu da nedir? Sünnetten gelen bir şey. Ama karşıdaki hakikaten kitap ehli birisi ise ona da ne yapmayacaksın? Selama sen. Önce başlamayacaksın. Belki bu yaşadığımız yerde bunlar pek gözükmüyor ama Avrupa'da yaşayan çok kardeşlerimiz var veyahut da diğer yerlerde onlar selam verecek adam. Ne yapamıyoruz Ulanmıyorlar. Gitten ortalık karışıyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Ama yaşadığımız dönüşü toplumda da selam verirse kazık gibi bakarak almayanlar da var. Allah'ın selamını almıyorlarsa, esenliğini almıyorlarsa kendiniz alırsınız. Ki o da lanete müstahak olur. Biraz sonra gelecek ama hatırlatayım.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 değil. Sen hadi. Şimdi aynısıyla veyahut daha müşriyle derken neyi kastediyor? ediyor? Sünnetle gelen kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam müşriklere krallara, emirlere gönderdiği mektupların bir tanesine de ve mağfiretuhu eklemiş. Fakat peygamberin kendi ve ashabının arasında ve mağfiretu kelimesini pek ne yapmıyoruz pek bir hiç görmüyoruz o yüzden de biz bunu ne yapmıyoruz kullanmıyoruz selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat böyle bir selam verene aynı ilan almak zorundasınız çünkü tam selam vermiş. ama birisi selamun aleyküm demişse siz de aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatiyi de ne yaparsınız eklersiniz hadis-i şerifte işte şu kadar yaparsa 30, 40 diye ne yapıyor? Hasene hasene e, mükafatı olduğu da geliyor. Evet. Düşünün şimdi Allah sana güven versin, Allah'ın selamı üzerine olsun dediğimizde rahmeti de bereketi de demek nedir? Çok daha güzel. Düşünün şimdi akşama kadar hiç satış yapmamış bir adamı ya Allah senin malını bereketli yapıyorsun dediğine kadar hoşuna gider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 Müminlerin birbirine dua etmesini sağlar. Selam dini olan, İslam'ı tebliğ eden Allah Resulü selam sancağını taşıyan biricik Resul'dür. Öyleyse selamların en güzeli ona ve diğer peygamberlere olsun. Ve yine namazda dikkat ederseniz ebdihiyatı dediğimiz ve ondan sonra Allahümme salli, Allahümme barik duaları da Tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve İbrahim Aleyhisselam'ın nedir? Onlara dua niteliğinde gelir. Evet. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe geliyor soruyor. İslam'ın hangisi daha hayırlı? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam yemek yedirmen, tanıdığına, tanımadığına selam vermandır. Demek ki bu neymiş? Çok hayırlı bir şey. Ve geçmişte de bakın,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 Bu da tanımadığımıza, tanımadığımıza ne yapacaksınız? Yedireceksiniz, içireceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sohbetin basındaki hadisi tekrarlayayım. Siz iman etmedikçe cennete girersiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmez, sevilmezsiniz. Birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Demek ki aralarında hastalık olan insanların selam vermeme hastalığı var. Selamı nerede verecek? Görüşecek, döverecek. Görüşmüyorsa selamda olmayınca kardeşlikte hiçbir şeyde ne yapmıyor? Olmuyor. Demek ki hastalık görüşmemedeymiş. Birbirini Müslümanlar görecek, bağı ne yapmayacak? Kesmeyecek. Çünkü size yaptığınız zaman birbirimizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aramız selamı yayın, yayın. Ve birbirimizi görmeyi ne yapın? Arzulayın demektir bu. Ve Allah onlardan razı olsun. Onların hırsını bize de versin. Allah. Şahabeler kardeşlerim böyle yolda giderlerken bile şöyle aralarına bir engel girse. Yani birbirlerini görseler dair, Biri oradan geçiyor. Biri buradan. Ayrılırken selamun aleyküm. Şuraya geldiğinde yine birbirlerine selam verilmiş. Ve akşam karanlık baskığında sıraplara asılırmış. Kardeşimi göremeyeceğim. Onunla selamlaşamayacağım diye sabahı iple şekerlenmiş Aslında şuradaki iki kardeşi bazen rızıyordum ben bunlara ayırayım aralarını falan. Ama şimdi hoşuma gitmeye başlıyor. Yani cidden bunlar da aynı sahabenin yaptığı gibi ne zaman görsen o boş bulsa onun yanına, o boş bulsa onun yanına hiç ayrılmıyorlar. Aslında bir numune olarak bunlar birbirine de bağlamak lazım. Yani çünkü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 selamun aleyküm mü? Her ikisi de var. Esselamu dediğinizde, selam'ın olmuyor. Müm düşüyor. Esselamu aleyküm diyorsunuz. Es boymadığınızda selamun aleyküm diye devam ediyorsunuz. Her ikisi de nedir? Doğrudur. Ama en güzeli selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketidir. Ve Alman'ın da en güzeli ve aleyküm selam ve rahmatullahi ve bereketidir. Evet. Bütün anlamlarıyla, bereketliyle, sonuçlarıyla selam, Allah'ın Kur'an'da dediği gibi hidayete tabi olanların üzerindedir. Tarha Fethiyeli'de. Ve selam Müslümanlar Selam Müslümanlar maktadır. Allah bunu bilenlerden verir. Herhalde burada maksat hasıl oldu. Geçelim İshar kelimesine. İshar nedir bilir misiniz?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 birçok karşılığı vardır. Türkiye bu işar Avrupa'dan geldiğinde tam İslam istilahındaki karşılığını almamıştır. Oradan dönüp dolaşıp da bize geldiğinde karslılı cömertlik olmuştur. İşte iyilik serer vaziyetinde olmuştur. Her şeyin rengini değiştirdikleri gibi atmışlar bir tarafa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 Ve inşar kavramı Kur'an-ı Kerim'de dört ayette geçer kardeşler. Aleyküm selamlar anlatımlar. Yusuf 91'de, Taha 72'de, Naciyat 38'de ve A'la 16. Bu dört ayette kavram olarak gelir. Sözlük manası inşa bir ayette gelir. Onu da demin dediğimiz gibi Haşr Suresinin 9. ayetinde. kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kardeşleri kendine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 Birisi sana peceden klese hoşuna gider mi? Ya ne diyor, ne de dedi. Ya anasını mı dediğin kelimesini dört kişi birden duydu. Ya yani sen karı sapan bir adam mısın ya? Dur dur dur. Ya ben öyle demedim ki dedi. Ne dedi, dedi. Ne söyledi? Bir daha selle bakayım. Anasını sattın. La kimin anasını sattıyorsun sen? Yani öyle kavramlar giriyor ki Müslüman diline dikkat edin. Ne demek anasını sattığın? He Mustafa. Evet. Yani bile gönüle, azalara, her şeye iman ne yapacak? Sirayet edecek kardeşler. Ve bizler sirayet etmemişse ettireceğiz. Nasıl ettireceğiz? Bakın. Aleyküm selamun Evet. Bakın şimdi sahabeler örnek verdiğinde sahabelerin davranışları bu konuda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 İşaret ediyor yani almıyor. Ona gidiyor, tam diyor dudaklarına getirdim, başka bir inleme duyduk. Almadı diyor, dudaklarını çekti. Hayır, selamlar anasınlar olsun. Neydi? Selamdan gidiyoruz. Ve ona koştum diyor. Vefat etti diyor. Hemen dedim ki öbürüne gideyim. Geldim ki da vefat etmiş. Hemen birinciye geldim. Hiçbirine de ne yapmıyor?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 bu Müslümanlara ihtiyaçlarını giderme, bizlerin nedir? Görevleridir. Birçok insan vardır, hocalar çıkarmış olan, biz onu demiyoruz. Ey Müslüman, namazı kılın, orucu tutun, zekatı verin diye işaret etmiyoruz. Yani siz vereceğiniz yerleri zaten göreceğiniz yerleri nedir? Göreceksiniz. Avrupa'daki birçok Müslümanlar çıkarlar, camilerinde en çok gelen şikayetlerden, hep dilenciliklerden bahsederler. Bizler burada anlatmak istediğimiz nokta bu değil. Müslümanlar Müslümanları ne yapacak? Gözetecek. Birbirini sayıda ne yapacak? Tespit edecek. Özveri de bulunacak. Ve bu ayetleri kör olarak ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Nefsimizin cimriliğe eğimliliğinden ne yapacağız? Kendimizi koruyacağız. Evet. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz inanın bize nedir? Evet. Vereceksiniz, Ama yedirdiğiniz, içirdiğiniz, giydirdiğiniz var ya işte o sizi ne yapacak? Kurtaracak. İşte bu ayet münasebetiyle İhsar kavramı tefsirlerde ahiret saadetini elde etme arzusuyla başkasının iyiliğini ve mutluluğunu kendine ve kendi zevklerine tercih etme başkasının ihtiyacını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 Var mı hakikaten günümüzde böyle bir baba diye hiç sormanıza gerek yok. Geçmişte çıkmışsa bugün de çıkar. Yarın da ne yapacak? Çıkarış çıkacak. Çünkü İslam insanın özüne girdikçe değişmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu Medine değirmenci körü gibidir diyor. Fişi atar, temizi ne yapar? Çıkarır. Çünkü insanlar madenler gibi geldiği işlendikçe ne yapar? Kaldırır. Bırakırsa olduğu gibi ne yapar? Kalır. Evet. Öyleyse imanın, İslam'ın işlediği insan ne yapacakmış? Devamlı işleyecektir. Allah onlardan iblisimiz. Ama infak ederken de şu noktaları unutmamak gerekir. Ölüm döşeyine düşen bir sahabe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 Yanında ne yapmam? Dedik ya o da güzel bir şey diye. Onu pınadık mı? Sayın Başkan. Çapkanı çıkar kelime geliyor. Evet. <gülüyor> Ve Kur'an-ı Kerim'de kardeşlik kavramı hakikaten çok yerde geçiyor kardeşler. Ee, Ağzı eden kardeşleri dersten sonra böyle ayetlerin hepsinin yerleri var. Almak için alabilir. Ve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 Müslüman Müslümanın kardeşidir. İkisi de geliyor. Birisi bu Dağıt edette, biri kırmızı Huduk'ta. Allah'ın birbirine kardeş kulları olun. Ey insanlar, hepiniz kardeşsiniz, hepiniz Adem'in uullarısınız. Adem de topraktandır diyor bu Sizden biriniz kendi eski için sevip arzu ettiğini, kardeşi için de sevip azret etmedikçe gerçek iman etmiş, ne yapmaz sayılmaz diyor. Yani burada kardeşimizi, kardeşliğimizi test etmek için seçtiğim bazı rivayetler. Yani bununla ne yapıp ne yapmadığınızı bir düşünme. Tabii. Zalim de olsa mazlum de olsa mümin kardeşine yardım et. Sahabe diyor ki Allah'ın mazlumu anladık da zalime niye yardım edelim ki diyor. Onun da diyor zulmüne mani o ona nedir?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 Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, ona yalan söylemez, ona yardımı terk etmez ve bir Müslümanın bir Müslümana uzun, malı, kanı nedir? Canı aradır. E, gözünü dikerse malına elini keserler. Kanına gözünü dikerse kanından olur. Malısına gözünü dikerse onda canıyla ne yapar? Eder. Ve yine ruhlar bir araya getirilmiş gruplar gibidir. Tanışıp uyusanlar birleşir, uyuşmayanlar ayrılır. Diyor. Buhari Enbiya'da Müslim bir de Ebu Gavuz edetti. Benim bildiğim bu. Senin bildiğini bulamadım. Üç konuda Müslümanın kalbi kim tutmaz? Hiyanet etmez, amellerde ihlas, emirlere masiyat, cemaattan ayrılmama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 tespit etme, dua etmez ve öldüğünde cenazesinde bulunmaz. Demek ki bunlar müminin, ışkımanın birden üzerinde neymiş? Haklarıymış. Evet. Ve yine Allah Azze ve Celle kardeşlerim şöyle buyuruyor Resul'ün diliyle benim celanım için diyor, birbirini sevenler nerede? Mahşerde Allah Azze ve Celle bunu ne yapacak? söyleyecek, nida edecek. Allah burada değil çıkan sanlı kullardan eylesin. Amen. Ve onların arasına bizleri de kalsın. Unutmayalım ki Allah'ın eli cemaatla beraberdir. Cemaatta rahmet, ayrılıkta ise azap vardır. Bereket cemaatla beraberdir. Cemaattan bir karış ayrılıp ölen kimse cahiliye ölümü üzere Küfür üzerine ölmüş olurdur bu karif sende. Cemaatten bir karif ayrılan kimse boynundaki İslam bağını çıkarıp atmış olurdur. Evet. Sizin için korktuğum dünyanın sizden öncekilerin önüne yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılıp onların birbirine karşı nesanet güttüğü gibi sizin de birbirinize karşı nesanet gütmeniz. Ve durumun onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir. Diyor Bukhari benden. Evet. Birbirimize hediye verin ki dostluğunuz artsın. Aranızdaki kim? Kim? Diyor. Evet. Muhabbet edin. Sakın iyilikten hiçbir şeyi küçük görmeyin. İyilik yapın. İsterse mümin kardeşine güler yüzden farçlaman dahi olsa hafife alma diyor. Niye? Şimdi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 Evet. Yani herkesin kendine göre çıkarıp düşündüğü bir şeyler var. Yine de Allah razı olsun. Her iyilik bir sadakadır. Müslüman kardeşini gülümseyerek karşılaman ve ona kovandan bir su boşaltman iyiliktir. Yani bir bardak su dahi iyilikten diyor. Evet. Yine Müslüman kardeşine dua et Çünkü gaibin Kaide duası Allah gününde nedir? Makbuldur. Kardeşine dua ettiğinde diyor orada yokken bir melek de diyor şuraya yanağını yapıştırır ona da yani buna da bir misli. Yani belki de hiç kabul edilmeyecek bir duanı kardeşine yaptığın bir duayla ne yapın? Kabul de ne yapıyorsun? Şebak oluyorsun. Evet. Yine bunun gibi birçok neler var e, hadis-i şerifler var. Hangisini okursak okuyalım. E, bunlar e, bitmez. Fakat almak isteyip okumak isteyen kardeşlere buraya bırakayım. Unutmayalım ki kardeşler, hadislerle alakalı konu zikredeceğim rivayet. İsrailoğulları 71.40'ya bölündü. Bu işlerinden sadece bir okut Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Kardeşti bunlar. Aynı ilaha ibadet ediyorlardı. Aynı peygamberi kabul ediyorlardı. İçlerinde bir tanesi kurtuldu. <gülüyor> Ve Allah Resulü'nün benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak <gülüyor> sadece bir kurtulacak. Ama dikkat edin, herkes aynı ilaha, aynı peygambere inandığını söylediği halde Herkes kendini haklı ve herkes de kendini ne yapıyor? Kurtulan fırsat olarak görüyor. Allah olduğunu iddia edenlerden değil hayatına geçirenlerden. Hatalarımızı bağışlayın. Ve son olarak kardeşlerim, bu kardeşlikte görevlerimiz neler? Belki vaktimizi alıyor mu ama, Kalabalıkları bir millet haline getiren en müeşir amil dindir arkadaşlar Yani ne kadar kalabalık olursa olsun kuru kalabalık mesela bir Galatasaray maçı, bir Beşiktaş maçı maçı seven arkadaşlar için diyorum. Ne kadar geniş bir araya getirirse getirsin sonunda birbirine o insanlar ne yapar? Düşer. Yani birbirlerini bağlamaları o, o niyetlendir. Ama din bütün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 yok yüzde seksen ya var? ama bir kurban bayramını düşünün mede aleyte herkesi bağlıyor yani bütün dünyayı bağlıyor demek istediğim bu yani sen şurada bir bayram icat ediyorsun sadece senin olduğu yere has kalabiliyor ama bir kurban bayramı İster et bayramı desinler, ister vahşi desinler, ne derlerse desinler. Bütün dünyadaki inanan insanlara ne yapıyor? Bağlıyor. Yani din dediğimizde dinin bağlayıcılığı çok düşküdür. Ve din adına yapılan savaşlar vardır. Dünyadaki şu an savaşların hep altındaki yatan din savaşlarıdır. Yani şey savaşları değil. Öyle var falan falan yere girdi. Irak'a girmiş, şöyle yapmış böyle. Yok arkadaş. Din savaşı var. Çünkü o kafirler Irak'a girerken tanklarının önünde kocaman ne vardı? Haç resimleri vardı. Hep yanlarında papaz vardı. Ve evlerinden toplaman Müslümanlar kadın olsun, erkek olsun sorgulamada hep o misyoner Hristiyan papaz dedikleri insanlar vardı. Oraya faaliyetleri gidenler. Evet. Demek ki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 Hala hareket ediyorsa aynı Kıab bin yapılan hareket ona da yapılacak. Selam bile verse alınmayacak. Adam olan Yeryüzünün bütün genişliği Dar. ne oldu? Dar. Dar geldi. Tövbe etti, hatalarını anladı. Bütün insanlardan yine aynı nedir? Kardeşiydi. Hiç değişmediler ki. Sadece hatasını anlaşılmasına bakıldı. Evet Demek ki durum böyleyse bu kardeşlikte inancımızın gereği ise biz bu mesuliyeti yerine getirmek zorundayız ve uhudeti kardeşliği baş tacı yapmak zorundayız kardeşler. Unutmayın, siz birbirinizin kardeşi olmazsanız kafirler de birbirinin kardeşi. Onlar da birbirlerinin nedir? Destekleyicidir. Siz Müslümanlar, ben burada iyiyim, sen orada iyisin. Kafir senin haline seviliyor sen şeytana düşman olduğunu söylüyorsun şeytanı başına geçmiş gültürüyorsun. Bu kardeşlik böyle? Bu kardeşlik değil. İslam sarayının bütün ihtişamıyla devam etmesi için herkes bulunduğu yerde gerekeni yapacak asla yerini safını terk etmeyecek. Doğardan bir taş düşüyorsa diğer taşı oynatmaya kalkmayacak. Hemen o taşı yerine ne yapacak? Yerine güzelce koyacak ve binanın yıpranmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Unutmayın, koskoca dağlar küçücük taşlardan olursunuz. Ve taş bakın, belli bir yıllar geçince ne yapıyor? Koskoca dağlarda koca koca dedikler Ve oranın manzarasını ne yapıyor? Bozuyor. Kardeşliklerin arasındaki gedikler de hep bunlardır. O bakımdan hiçbir Müslüman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 hastan sonra sana ayrı bir sevgim var benim. <gülüyor> Sevinmesiyle sevinecek, üzüntüsüyle üzülecek. Madden, manen yardımcı olacak. Özünü, namusunu, malını ne yapacak? Koruyacak. Onun bulunmadığı bir yerde hakkına tecavüz ettirmeyecek. Hastalandığı zaman okulmuş. Oh Demir. Ziyaretine gidecek. Vefat ettiği zaman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 Yemen'de var mı? Yok. Yok orada yokmuş daha hala. Evet. Şimdi iki kardeş düşünün ki sahabelerden bunlar. Bir tanesi tutuyor öbürünün duvarının dibine gider tukurunu kazıyorsun. Tuvaletini. Tabi zamanlar ne yapar? Onun suyu kokusu öbür kardeşinin evinin içine çıkıyor ve rahatsızlık geliyor. Hasta oluyor. Ne kadar söylese takmıyor. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor.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 Aynı şekilde davranış yaparak kaç tane ailenin ben gittiğine bizzat şahit. Yani birbirlerini vurma, kırma, yani değiştirmediği için, başka bir yere eşmediği için birçok aileler ne yapıyor? Göçebiliyor, tarz edebiliyorlar. Ama bu for, e, e, formülü uygulayan muhakkak ne yapar? Kazanır. Evet. Ve bir kardeşine <gülüyor> kim besleyecek mi beslemeyecek mi?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 edecek. Alay etmeyecek. Kimsemeyecek. Hakaret etmeyecek. Sevmediği lafatlarla hitap etmeyecek. Geçenlerde bu ifadeyi kullandım. Şuradan bir tanesi dedi ki bunların hepsinde var dedi. Mi? Evet. Bana dedi. <gülüyor> Din kardeşine karşı böbürlenmeyecek. Büyüklenmeyecek. Kendini ondan üstün görmeyecek. Hizan etmeyecek. Her zaman kardeşine hiç hizan edecek. Her zaman. Ama e, hakikaten yaşamış olduğumuz şu toplumda Müslümanlar da şu ahlakı bırakıp kafirlerin ahlakını almışlar. Hiç, hiç hizan etmiyorlar. Halbuki a.s.m. hayır onu inşallah diyor. Yani hayır düşünüyor. Ama Müslüman hiçbir şey yokken suizan yaparak kalbini ne yapıyor? Yine bozuyor. Tabi burada bile Türk-Kürt karşıtlığı varsa, demin de dedi ya siz Kürtler böyle diyorsunuz diye. Evet. <gülüyor> Pazarlığının üzerine pazarlık yapmayacak. Zaman zaman ziyaretine gidecek. Onunla arayı açmayacak. Çünkü gözden ırak oldu insan, gönülden de ne yapıyor? Irak oluyor.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 Küçükler büyüklerini bilecek arkadaş. Bilmediği zaman İslamı, imanı yaşamamız mümkün değil. Büyük küçüğü bilecek. Eskiden sanayiye gittiğimizde sıralar ustaların elini öperlerdi, değil mi? Evet. Şimdi ne sırak ne garfa, ne usta ilişkisi kaldı. Bir iki sene geçtikten sonra, ben ondan dostayım deyip çekip gidiyoruz, değil mi? Halbuki İslam.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 Duvarlar hep birbirine bitisiktir bazı köylerde. Komşusu izin vermediği halde bir mertek çaktır şuraya. Cennete o şehidin ruhu o merteğe takılıp alıyor. Ta ki ondan helalleşene kadar. Yani bütün... Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Evet. Yani oraya bir çivi çakıyor. Komşu razı olmuyor bundan. Hatta Cibril diyor o kadar geldi gitti. O kadar geldi gitti ki ben neredeyse komşunun diyor bana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 Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, müjdelediği hak sayfası üzerine bizlerize ayın eğilmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin anlattığımız doğrularını amel eden amel eden amel eden amel eden için eden Allah'ın la ilahe illa enke estağfurullah ve tuzbili Elhamdülillah mmm. elhamdülillahi Rabbil أبنزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته